Günümüzde felsefe, felsefenin günümüzdeki durumu veya felsefenin günümüzdeki konumu olarak konuşmamın genel başlığını belirtebilirim. Felsefe bildiği gibi 2500 küsur yıldan beri varlığını sürdüren bir alan. Ee, o zamandan bugüne kadar gel, gelen bir alanın, ee, sanmıyorum ki yalnızca insan nedir, tanrı var mıdır, e, evren nedir gibi e, çok genel sorularla e, bu işlevini yürütmüş olsun. Bence felsefe bu gibi teorik soruları soruyor. Yani biraz evvel bildiğimiz andığımız soruları soruyor. Fakat felsefenin bir başka özelliği daha var ki hayatın içinde olması. Bizim yaşamımıza dokunuyor olması. İşte o yüzden felsefenin bugüne kadar gelmesi mümkün olmuş diye düşünüyorum. Şimdi ben de size felsefenin günümüzdeki özelliklerini sunmaya çalışırken bu iki yönünü dikkate alarak konuşacağım. Yani bir felsefenin teorik tarafı bir de günümüze ilişkin pratik, yaşamsal tarafından bahsetmeye çalışacağım. Şimdi önce isterseniz kendi kendimize bir soruyla başlayalım. Biz ne sorabiliriz? Biz neyi sorabiliriz? Yani neyi öğrenebiliriz? Gibi soru soralım. Diyeceksiniz ki her şeyi e, sorabiliriz. Eğer mantıkçıysanız ki Ayhan Hoca sayesinde özelliğinizin olduğunu biliyorum. Her bildirsel deklaratif bildirge için diye ne diyeyim? İtbari önermeyi soru haline dönüştürürseniz demek ki her önermenin karşılığı bir soru bulabilirsiniz. Ama basit bir kadar basit değil. Çünkü ayrıntıya girmeyeceğim ama şunu göstermek mümkün. Aslında ihbari önermeler, bildirisel önermeler, deklaratif önermeler soruların karşılığı olarak vardırlar. Yani Çünkü biz bir bilgiyi mantık açısından ve felsefe açısından veya bilim açısından bir bilgiden söz etmek durumundaysak eğer bunun önermeli dile getirilmiş olması lazım. Önermeden doğruluk değeri taşıyan yargılardır. Ve dolayısıyla özneye ve yüklen ve bağlaştan oluşurlar. Şimdi biz herhangi bir konuda demek ki bir önerme şeklinde bilgi ortaya koyuyorsak onu da soru haline dönüştürebiliriz diye düşünebiliriz. Bu doğru fakat bu konuyu çok fazla bize ayrıntılı bir şekilde vermeyecek. Aslında şöyle düşünebiliriz. Sorularımızı iki öbeğe ayırabiliriz. Birinci öbekteki soruları e, pratik, empirik içerikli sorular. Bunlar da aslında çok fazla değil. Şöyle ki e, şimdi ne sorabiliriz? Mesela kaç kilo, nerede, ne zaman? Değil mi? Yani bizim soru sorma yeteneklerimiz aslına bakarsanız tamamen ve bütünüyle dildeki soru zamirleri, soru sıfatı veya soru sormaya yarayan birimlerle belirlenmiş olabilir. Onun dışında bir şey zaten soramayız. Ama eğer pratik, pragmatik soruları dikkate alırsak, bu birincisi yer, nerede, ne zaman, zaman bildirir, kim, bir de e, ölçmeye dayanan, yani kaç kilo, kaç metre gibi ki onlar kaç e, sıfatıyla, soru sıfatıyla veya soru zamiriyle yerine göre e, belirtilen şeylerdir. Bunlar tabii çok, bize o kadar ilgilendirmiyor bizi ilgilendiren asıl taraf teorik olan sorular. Teorik olan sorularda baktığımız zaman işin ilginç tarafı e, üç tane ama bunu da ikiye ayırabiliriz. Bir tanesi ne nedir? Tabii ne sorusu hani pratik bir tarafı da ölçmeye empirik içerikli bir soru da olabilir. Yani bu nedir dediğiniz zaman bu saattir de dersin. Yani bu empirik içerikli. <gülüyor> Fakat ne sorusu? E, saf bir felsefe sorusudur. E, tarih boyunca felsefenin karakterize edilmesinde, onu belirlenmesinde kullanabileceğimiz en önemli ayraçların bir tanesi ne sorusu? Çünkü felsefe ne sorusuyla başlar? Ne sorusu ki biraz, biraz sonra bunun kültürel e, e, psikolojik taraflarını arka planla değinmeye çalışacağım. Ne sorusunun temelinde yatan e, psikolojik kültürel etkenler dışında merak duygusu var. Yani biz gördüğümüz bir şeyi ne diye sorarız. Bu nedir diye sorarız. Hiç şüphesiz ya şurada bir gelirken hadisi oldu. Ne oldu? Onda bir felsefi bir taraf yok. Ama bazı e, öyle özellikle ne sorusunun içerikleri var ki tamamen bir saf merakı dayanırlar ve bunlar felsefe sorusudurlar. Demek ki ne sorusu bizim öğrenmek isteyeceğimiz bir konu hakkında e, Sola bir soru. Ne sorusun? Yani şöyle bir özelliği var, kendine has bir cevaplandırma yöntemi yok. Ne sorusunu sorduğunuz zaman e, büyük bir olasılıkla çıksınlar işte, dışında büyük bir e, e, yani karşılaşacağımız en büyük özellik niçinle nasıl sorularıdır. Demek ki biz ne sorusunu doğrudan doğruya tek başına kullansak bile e, bunun cevabında mutlaka niçin ve nasıl sorularında sormak durumunda kalıyoruz. Şöyle, arkadaşlar ben gelirken şöyle şöyle bir halde söyleyeyim. Ne oldu? Ne oldu? E, i̇şte bir iki, iki kişi birbirine kavga etti. Niye kavga etti? Niçin kavga etti? Şimdi bakın yani ne oldu? Bir merak. Niçin kavga etti? Şimdi ne ve niçin sorularında kendilerine has çok temel iki özelliği var. Niçin sorusu, e, niçin geldim buraya, niçin insan var, niçin bu böyle oluyor? Büyük ölçüde niçin sorusu, bir içerisinde telos, erek, amaç barındırır. Yani siz niçin sorusunu sorduğunuz zaman vereceğiniz cevap bir ile beraberinde getiriyor. Niçin sorusunun cevabında ereksellik yatıyor. Dolayısıyla e, biz niçin sorusunu e, bir ereksellik çerçevesinde anlamak, aş, e, kavramak istediğimiz bir olay karşısında soruyoruz. Nasıl sorusunun özelliği ise e, niçin sorusuna göre daha rasyonel bir cevap içeriyor olması. Rasyonel bir ee, cevapla beraber e, bu sorunun anlaşılmasında konunun anlaşılmasına bize yardımcı oluyor. Niçin sorusuyla e, nasıl sorusunun e, bir başka özelliği e, niçin sorusu olayı anlamak için kullandığımızda tek cevaba pek yer vermiyor. Aşağıda araba görüyorsunuz. Niçin hareket etti? İçine adam bindiği için hareket etti. E, eşi telefon etti çabuk gel dedi onun için hareket etti tekerlek döndüğü için hareket etti yağmur yağdığı için adam yağmurda ıslanmamak için yani niçin sorusunun cevabı dikkat ederseniz e, tek olmayabiliyor büyük ölçüde tek olmayabiliyor nasıl sorusunun ise genellikle cevabı tek oluyor ve bu nasıl sorusunun da rasyonel bir e, mekanizmayla karşılığını bulabiliyoruz Araba nasıl hareket etti? Kontağa çevirdin, ateşleme oldu, buji ateşleme yaptı, pistonlar çalıştı, benzin yandı, ne hareket etti. Burada ikinci bir sorunun cevabı yok. Şimdi bir bir olayı kavramak istersek eğer, kalkmak istemiyorum çünkü bu uzaklaşıyor kadar. Bir olayı kavramak istersek eğer, eğer bazen bu iki soruyu birden sormamız lazım. Bazen tek cevap geçiyor. Bazen iki sorunun birden cevabını vermek gerekiyor. Bir <gülüyor> evde bir hırsızlık aydıncısı ceryan etti. Bakıyorsunuz, polis geldi. İki soruyu sorar. Başka soru soramaz. Sizin i̇çin için soramaz. Nasıl oldu? Niçin oldu? Bir cinayet. Nasıl oldu? Niçin oldu? Kapı eğer zorlanmadan açılmışsa demek ki tanıdık birisi. Eğer Camdan girmişse, kırarak girmişse, mekanik bir şey değil. Nasıl oldu? Niçin oldu? İşte parasız olduğu için şu oldu. Yani siz bir olayı kavramak istiyorsanız, somut bir olayı kavramak istiyorsanız, bu iki soruyla yaklaşıyorsunuz. Ama her olay burada iki soruda olduğu gibi değil. Doktora giderseniz, gittiğiniz zaman doktora niçin hasta oldum? Ne bilmem, niçin hasta oldum yani, değil mi? Üşüttüm, soğuk takaldım nasıl hasta oldu bu mekanizmayı dinirse tedavisini de yapabiliriz. Dolayısıyla bu iki sorunun bazı durumlarda birisi, bazı durumlarda birisi ama genellikle ikisi beraber olguyu anlamamıza sebep, problemi çözmemize sebep olabiliyor. Şimdi bunun bizim konumuzla ilgisine. Bizim konumuzla ilgisi şu, Felsefe mitolojiyle başladı biliyoruz. Mitolojilerle başladı. Bu mitolojilerin insanın en merak ettiği soruları, konuları, problemleri cevap aradığını biliyoruz. Bu problemlerin başında da insan nedir? Ölüm nedir? Toplum nedir? değil mi? Doğa olayları nedir? Bunlar var. Nedir sorusu. Şimdi bu sorulara mitoloji kendine göre bir cevap veriyor. Fakat verdiği cevaplar büyük ölçüde niçin'in cevabı. Ölüm nedir diye sorduğunuz zaman ben nasıl ölürüm sorusunun cevabını aramanın bir manası yok. Kaza getirilsin, yaşlılıktan ölürsün, hastalıktan ölürsün, bir, hayvan, bir vahşi hayvan parçaları ölürsün. Demek ki ölüm nedir sorusu ki insanın sorduğu en temel sorulardan bir tanesi doğal olarak niçin sorusuna, niçin ölürüm? Eğer niçin sorusunun cevabını bulabilirsek o zaman ölüme karşı da bir şey bulabiliriz. Tabi bugün için bu geçerli değil ama nasıl sorusu nasıl öldüğümüzü bilirsek ölümün çaresini de öyle bulabiliriz. Ama o zaman için niçin ölürsün cevabını bulmak tabi daha önemli. Niçin doğarız? Nasıl doğarız? Belli. Yani doktora idare etmiz, ebesiz, doğrudur. Yani değil tabi. Niçin, niçin doğarız? Değil mi? İşte şu için, bu şu doğarız. Şimdi bu görüldüğü gibi eğer felsefenin ilk Dönemlerine antik çağa bakarsak niçin sorusuna bağlı bir e, ne sorusunun araştırıldığını görmekte güçlük çekmeyiz. Niçin sorusunun cevabında e, biraz evvel söylediğim gibi bir özellik var. Telos, erek var. Şimdi antik çağa kalitesinin Aistoteles'te doğuk noktasına ulaşan e, yönünü veya kazandığı karakteristik özellikleri dikkate alırsak antik çağa kalitesinin Organist bir yapı ve teleolojik bir yapıda olduğunu görüyoruz. Şimdi e, gelen anlayış, mitolojilerle beraber gelen anlayış, hep biçim sorusuna verilen cevaplar ile biçimlenmiştir. Aristoteles, organist bir evren anlayışını e, biçimlemek suretiyle bu soruyu ve bunun gereğini geriye getiren bir felsefe kurdu. Bu felsefe, Aritete'nin hepinizin bildiğini sandığım felsefesine gireceğim. Eleksellik ve organik yapı. Şimdi eleksellik tek tek nesnenin içinde olan bir şey. Bunun için düşer çünkü ereği böyle düşmektir. Bakın çünkü düşmek bunun içindedir. Yani organik yapı nesnenin tek tek nesnenin İçinde mevcuttur. Bu organik yapının da bir özelliği. Yani ben kolumu kaldırıyorum. Benim bedenimin bir bütün olduğunu düşünürsek işte, organik bir bütünlük. Bedenimde beynim arasında, arasında bir bağ var. Ama ben aynı zamanda tekil cevher'e sahip olarak insan olma özelliğine de sahibim. Yani acüteresinin sistemine baktığımız zaman gördüğümüz temel özellik niçine yönelik bir sistem. Bu yüzden organist bir sistem. Bu yüzden teleolojik bir sistem. Bu yakında sorularınız var mı? Ben hızlı gitmek istemiyorum, gerçi. Şeyim çalışıyor mu? Çalışıyor. Daha bu kadar iki sayım gibi konuşabiliriz. Birinci kısım böyle ne bitti? Şimdi, <gülüyor> Alman sisteminin felsefesinin bilim anlayışı ile beraber. Newton'a kadar geldiğini biliyoruz. Newton'la beraber çok köklü bir dönüşümün gerçekleştiğini biliyoruz. Hemen söyleyeyim, Newton'la beraber değişen e, temel soru kolayca tahmin gibi ne sorusu, e, pardon nasıl sorusu. <gülüyor> Newton çünkü bize evrenin nasıl işlediğini sordu. Evrenin nasıl işlediğini sorarken de verdiği cevap mekanist ve bepenistir sistem Evrende yasa var. O yasa evrenin işleyişini size veriyor. Bu yasaya bağlı olarak isimlerin hareketlerini biz anlayabiliyoruz. Şimdi bir ufak parantez açıp hareket konusunu çünkü bu konuyu biraz sonra tekrar işleyeceğim. Ele almak istiyorum. Ee, mu olası insan kendi dışındaki fizik dünyayı anlamak istediğinde eee yöneldiği en temel kavram hareket olmuştur. Çünkü neyin hareket ettiğini <gülüyor> ilişkin bir bilgi elde edersek hareketin analizini yapıp onun kurallarını ortaya koyabilirsek hareket eden nesneyi de tanırız. Bu fizikte böyle fiziğe bağlı olarak her türlü nesnelerde böyle. Zaten e, Aristoteles sistemini hatırlayacak olursanız e, hareketin analizini işte dörde ayırır o hareketlerin içerisinde. Ama hepsi bir organist yapı içerisinde, için sorusuna verilen cevap çerçevesinde e, düzenlenen bir takım e, bilgilerdir. Şimdi e, tekrar aynı noktaya gelelim. Biz bir nesneyi tanımak istiyorsak, onun hareketine bakarız. Yani hareket bize nesnenin mahiyetini bir bakıma verir. Yani. E, Niçin sorusunu mesneğe sorarsanız alacağınız cevap ve onunla ilgili kuracağınız sistem nasıl sorusunu sorarsanız alacağınız cevaptan hemen de çok farklı olacak Newton bize e, nasılın cevabını verecek şekilde bir bilgi e, yapısı, stüktürü oluşturdu. Oluşturulabileceğini gösterdi. Newton sisteminin özelliği doğanın artık rasyonel bir tasviliğidir. Newton bize bu alanı rasyonel olarak kavranabilir bir hale getirmiştir. Bu nasıl olmuştur? Bu cisimlerin hareketinin yasasını bulmakla olmuştur. Bu çok önemli bir nokta, çok temel olmak beraber, basit gibi görünmekle beraber çok önemli bir nokta. Çünkü ben bu hareketini, bunu hareketini anlamaya çalışırken, bu bırakıyorum düşüyor. Şimdi bunun hareketi, bunun rengi hakkında bir şey söylemeyecek. Bunun hareketi bıraktığın zaman düştüğünde e, bunun maddesi adına düşüyoruz. Çünkü bu ikisi hareket olarak aynı yasalara tabi. Dolayısıyla ben e, evrenin oluşumunu anlamak istersen zaten hareket eden nesnenin ne olduğunu sormuyorum. Hareket eden nesnelerin hareket yasalarını anlamaya çalışıyorum. Hareket eden nesnelerin hareket yasalarını anlarsam eğer evrenin işleyişini akıl yoluyla kavranabilir hale getirmiş olur. Newton burada büyük bir dönüşüm yaparak, kökten çok radikal bir dönüşüm yaparak, niçin sorusu yerine nasıl sorusunun sorulması gerektiğini ve buna bağlı bir sistem kurulması gerektiğini söyledi. İşte Newton'un bu e, kurgusu günümüz felsefesini ve günümüz insanını hatta ve hatta eğer istiyorsanız e, Irak'taki savaşı, Suriye'deki savaşı, Afganistan'daki savaşı, Amerika'daki bir insanın davranışını bu e, mantık içerisinde de kurabilirsiniz. Bununla ilgili bazı şeyler şeylerde söyleyeceğim. Şimdi tekrar cisimlerin e, hareketinin e, o nesne hakkında bilgi vermesiyle ilgili olarak e, söylediklerime döneyim. Birisine bakıyorsunuz. Tanımadığınız birisi koridorda da gidiyor. Onun yürüyüşüne bakarak hızlı bir, acele mi, bir yere mi yetişecek? sevinçli mi, üzüntülü mü, sarhoş mu olduğundan anlarsınız. O kişiyi hiç tanımıyorsunuz. Demek ki o kişinin hareketi bize o kişi hakkında tabii e, kaç kişi olduğunu söylemeyebilir ama hareketine bakarak tabii kilosunu da başka yerden çıkarabilirse, başka yerden çıkarabilir ama o hareket size bir şey veriyor. Şimdi eee nesnelerin, fizik nesnelerin hareketinden canlıya atlarsınız. Bizdeki e, bitkilerin hareketi ee, insanların hareketi, hayvanların hareketi, gök cisimlerinin hareketi farklıdır. Aristotelis bütün bunları bir bütün içerisinde organistiz yapı olarak sundu ve bunu yapabilmesi için de tekil cenneli kabul etti. Ama Newton sisteminde böyle bir şey yok. Newton sisteminde diyebiliriz fizik olarak bakarız veya o insanın davranışını biz onun hareketiyle anlamaya çalışırız. Bu bizi nereye götürür? Bu bizi psikolojiye götürür. Aynı şekilde, benzeri şekilde daha doğrusu toplumsal hareketler, para hareketine bakıyoruz. Enflasyon dediğimiz nedir? Para hareketidir. Ee, i̇ktisadi olaylar nedir? Toplumsal ve parasal olayların bir sentezidir. Demek ki e, neticede bizim hareket ile sunduğumuz her şey, hareketi anlama yolunda yaptığımız her şey, Newton sistemine bakarsak nasılın cevabı olacak? Nasılın da biraz evvel söylediğim gibi cevabı mekanistle yeterlidir. Evrende e, siz Newton sistemiyle bakarsanız artık bir telos aramanız gerekmiyor. Sizin arayacağınız şey nesneleri nasıl hareket ettirir? Şimdi Newton bunu yaparken <gülüyor> çok önemli bir şey yaptı. O da e, nicel bir dili kullandı. Çünkü bakın F eşittir M çarpı A. Şimdi burada bir cismin hareketi üzerine uygulanan kuvvet, kütlesi çarpım var. Size bu bir hareket yasası gibi görünebilir. Yani veya gravitasyon eşittir. M2, M2 bölü R kare. Şimdi bu gravitasyon, bu size bunun gravitasyon olarak, bunun bir yere bir hareketi, nesnenin hareketini şey yapabilmek için bir A noktası bu A nedir? Bu A ne olursa olsun, bu bir gezegendir, bu bir kalemdir, bu bir e, uydudur, bu herhangi bir şeydir. Dolayısıyla artık biz neden, e, nasıl sorusunu, niçin sorusuyla değiştirilsek mekanist detaylıdır. Niçin Eşim. sorusunu alırsak ise organik teleor teleor teleolojik bir sistem. E, Hayır G eşittir e, büyük G çarpı M çarpı N çarpı N. Bu mu? Hı hı. M bu? Hayır G eşittir büyük G çarpı M çarpı N çarpı De, de bu alıntı uzak. Bir de küçük G ile çarpılacak şeyde. Ye, res, ye, tamam, bir şeyle. G eş G. ya çok acı, yani acı bir şey. Anlatmak istemiyorum. Yapılacak. Yapılacak. Ama yani e, şeyin iki taraflarından. <gülüyor> şimdi, yani, e, şimdi mekanik detemist yapı nesneleri, objeleri dikkatlerseniz soyutlamak onu bir x ile, a ile, d ile göstermek durumunda kalıyor. Aynı şey, bakın kim gidiyor? Hiç önemli değil. Bir sevinçli birisi gidiyor. Hareketinden, hareketlerinden sevinç. O a artık. O bir a. Buradaki nasıl bir a ise o da bir a. Bunun benim için değeri, bunun değerinden daha fazla. Nüçük işini görüyor. Ama ben bunu mekanist bir determinist sistem içerisinde anlamak, anlamlandırmak, hakkında ilgili ortaya koymak istersen, bu benim için A. Bu nasıl bir şey? Şimdi <gülüyor> sokaktaki adam ve sosyologların ihtiyacılarını kullandık değil Sokaktaki adam kim bu? A. Bizim bu değil mi? Sokaktaki adamız. Biz evde otursak sokaktaki adamız. Sokaktaki adamın düşüncesi. Nereye getiriyor bu bizi? Nasıl sorusuna yanıt vermek için kuracağımız bir sistemin temeline götürüyoruz. Dolayısıyla artık 21. <gülüyor> asırdaki insan bu durumda bilimin konusu olan insan e, herhangi bir niçin sorusuna cevap aranmayacak, nasıl sorusu içerisinde mekanist bir yapı içerisinde cevap aranılacak bir konuma nesneye gitmiş olmalı. Bu e, tabii aydınlanma döneminin, aydınlanma döneminin döneminin hemen dayanaklarına bir talep savunmuştur. Çünkü artık aydınlanma dönemi, eğer aydınlanma döneminin doruk noktasına ulaşan Kant'ı dikkate alırsak, kanta yapmak istediği evrenin Akıl yoluyla kavranılabilir olduğunu anlamaya çalışmak, e, göstermeye çalışmaktır. E, o zaman <gülüyor> Kant gibi düşünenleri e, yöneltilen bir eleştiri var. Diyor, deniliyorduk ya evren sonsuz, ama insan beyni işte 30 santim, 20 santim çapında bir organ nasıl sonsuz bir şeyi bu kadar sınırlı bir şey içerisinde bilebilir? Kantın ister söylediği şey, hayır, akıl evreni anlayabilir. Evren neyini anlayabilir? Nasıl sorusunu anlayabilir? Niçin sorusunu anlayamaz? Eğer Kant'ı okuyorsanız fenomen numen ayrımını burada görürsünüz. Çünkü Kant e, bizim fenomenlere, numenlere e, pardon yönelik tarzımızı burada içerisinde kurmaya çalışacak. Bu insanı birey haline itmek durumunda kaldı. Çünkü insan artık aklıyla topluma kazandırdıklarıyla varlık kazanıyor. Yani ben e, çok aklılıyım, çok duygusalım. Çok rengilim. Modern toplum açısından bunların hiçbir önemi yok. Ben A olarak neyse, yasa karşısında A'yım, ee, ekonomi karşısında A'yım herhangi bir şey karşısında hep A'yım. Size fazla dinlemiş bir merak etmeyin, sadece onun için bakıyorum. Şimdi tekrar e, bu şeye gelelim, nicel dile. Bütün bilimler Newton sistemini örnek almak suretiyle bilimsel olma iddiasını bugün de sürdürürler. Psikoloji ne kadar çok matematik kullanıyorsa sosyolojik ne kadar çok matematik kullanıyorsa o kadar bilimsel olmak iddiasında olduklarını, olabileceklerini düşünürler. Sebep? Nasıl sorusuna cevap aramam. Niçin sorusuna cevap ararsanız eğer e, mekanik deseniniz Mecal dille anlatılan bir şey kuramıyorsunuz. Cüzik Cüma idaliyoruz. Hakkıma kelmeyen, neyse ses edin ama sorularınız varsa biraz daha devam etmeden evvel buyurun. Newton aslında için ne için soruyordun tek bir soruyu çünkü aslında her şey için sorusunu bulamazsınız Newton'da. Ama yani o sistem mükemmelliğinin arkasında Newton nasıl şey yapar gönderme yapar şey, yani. Şimdi sistem olarak söylemez Şimdi şöyle, e, tabii ben iki yöne sahibim. Bir akıl, bir duygu yönüm var. Bunu anlamaya çalışırken aklımı kullanıyorum. Ama bunun aklımın e, aklı, akıl yoluyla Bununla ilgili kurmuş olduğum sistem benim ruhumu takdir etmiyor. Ben bir fizikçi olarak, astronom olarak, kozmolo kozmolog olarak evrenin nasıl işlediğine bakarım. Ha birisi ben derken niçin var? Bu benim inanç Nasıl, Nasıldan hareket ederek buna ulaşamam. Ne sorusunun bazen birisi, bazen birisi, bazen ikisi Soru, cevap veriyor. Ama ben eğer bir o bir şeyi, biz konuyu aklımla kavramak istersem yapmam gereken, yapabileceğim tek şey nasıl söz. Abi benim tatmin etmiyor O başka. Ben de arkadaşlar katılıyorum çünkü e, yani aslında bir e, Aristoteles'te işte, taş kendi eğiliminden dolayı, kendinden e, kendikini şeyler dolayı aşağı aşağı şey diyoruz ama Newton'da da buna yer çekiyor da düşüyor diyoruz. Yani Newton da bunu öyle diyor. Bir operasyon derken belki Newton'un kendisi bu şekilde yani bunu katletmemiş olabilir ama yani sonuçta taş niye düşüyor dendiği zaman yer çekiyor diyoruz. Yani bir, bir niye sorusu da bir nevi cevap veriyor. Şimdi şöyle doğru bakmışsınız fakat Newton'un e, trinkit yazı iki cilt olarak yazılmıştır. İkinci cildin e, sonlarına doğru yani ikinci cildin ortasından sonraki kısmında Newton'un meşhur bir lafı var. Hipoteziz non pingo. Hipotez yapmıyorum ben. Newton'a yöneltilen e, çok en ağır eleştirilen gravitasyon nedir sorusu olmuştur. Newton buna karşılık ben hipotez yapmıyorum. Bu var der. Ve Newton'un e, çok hassas bir yapısı var. Bir süre filikten uzaklaşmasına sebep olmuştur bu. Newton bugün bile gravitasyonun ne olduğunu bilmiyoruz. Gravitasyon kelimesinin yerine disimler birbirlerine aşık oldukları için, nefret ettikleri için iterler, çekerler derseniz sistem hiçbir şey kaybetmez. Dolayısıyla o görünen bir şey. Bunu soruyorsunuz ama onun bir cevabı yok. Bu modern anlamda bunun bilimsel olmadığı anlamına gelmez mi? Nasıl? Nüksan'ın bu, yani eğer biz gravitasyonu her türlü şekilde açıklayabilecektik. Açıklayamıyoruz, uçlama ya, yapıyoruz. Herhangi bir şekilde izah çalışırsa bilimselin bir süre Şimdi, yani, gravitasyon niçin var diye sorarsanız... ...bunu sorabilirsiniz. Bunu sorma yetkiniz var. Nitekim Einstein sormuş. Biliyorsunuz e, kuvvetlerin birleştirilmesi, birleşik alanlar teorisi... E, ...bununla ilgili hala çalışılıyor. Çünkü doğada, fizik dünyada... ...mesneleri hareket ettiren, sizlere çiftliğinizde dört tane temel kuvvet var. Elektrik, gravitasyon... Şekirdek kuvvetleri, kuvvet bir Bunların tabii insan aklına ayrı ayrı kaynaktan olması gerektiği biraz şey geliyor, rahatsız edici geliyor. Birleştirmeye çalışıyor. Niçin böyle? Ama yapılan şey, niçin böyle sorusunun cevabı değil. Yani bu ne bir sorusu, niçin böyle sorusuna götürüyor ama cevap, nasıl ben bunu birleştirebilirim? Yaptıkları tamamen matematik işlem. Yani Abdüsselam mesela, İstanbul Üniversitesi'nde konuşma yaptı. O da zahir olmak üzere yapılan her şey, bu anda fizikçilerin yaptığı hemen hemen her şey nasıl biz bunu birleştiririz? Niçin bu böyle? Bunun cevabı yok. Hani var belki ama fizikçi buraya girmiyor. Çünkü bilim bize rasyonel bir sistem sunuyor. Rasyonel sistem nasıl? Yerin çektiğini söylemek niçin sorusuna cevap aramak değil midir? Niçin sorusuna bir cevaptır, ama cevap vermiyor ki. Cevap ya, vermiyor sonuçta. E, bunu, yani, <gülüyor> ama şimdi, bunu, şimdi ne sorusunun içerisinde şu iki soru birbiriyle bazı noktalarda pastlaşabilir. Ama mesele bunların birbiriyle bıçakla ayrılıp bir ayrılması değil, bunun öngördüğü sistemle bunun öngördüğü sistemin birbirinden çok farklı olması. Bunun önerdiği. Sistemin, yapının işleyişiyle bunun mekanizmasının çok farklı olması. Şimdi biz e, aklımızla evreni anlamaya çalışıyoruz. Bunun ikisi dışında soru soramıyoruz. Yok. Ve bunların cevapları da belli. Şimdi ilginç değil mi? Yani bunlar arasında Newton gravitasyon demekle niçin edeceğim? Çoğun, var ki Newton sistemi bunun üzerine kurulmuş. Ha, bir yerden bir şey sokabilirsiniz. Ama ne bir onu. Yani o soktuğunuz şey ama bilim olaraktan algılanıp yani nasıl sorusuna cevap veriyormuş gibi e, söyleniyor ama halbuki niçin sorusuna bir cevap öneriyor. Yani cevap kesinlikle değil de onu tartışmıyor. Ama Şimdi da, Newton sistemin Newton özelliği şunu e, yansıtan bir şey kuruluş olması. Yapı kuruluş olması. Rasyonel mekanist, determinist bir yapı kuruluş olması. Yani ben e, hasta oldum biraz sonra bu şeyi daha günlük yaşama indireceğim. <gülüyor> hasta oldum. Evet. Grip oldum. İşte mikrop, virüs falan dedi ama soruyorum niçin hasta oldum ya? Bir daha olmayın. Ama esas benim aradığım o değil. değil mi? Benim aradı ben eskiden niçin ölürümü sormuşum? Ama bugün tek hekimler bizi nasıl ölürümüzün veya biyologlar veya kimyacılar nasıl ölürümüzün de cevabını arıyorlar? Neden? Çünkü nasıl artık sorarsam Ölüme karşı bir şey bulabilirim. Ama başlangıçların içindi. Şimdi bu bilgi içine giriyor. Bazı olaylarda ikisi beraber var. Ama önemli olan bunun öngördüğü sistem bunun öngördüğü sistemin işleyişin, düşünce e, yapısındaki işleyişin farklı olması. Bir de hocam yani böyle Newton sonrası felsefenin. Ee, belki kararlılığı bu yönde olabilir. Nasıl sorusu işte daha mekanik yeterli işte evren anlayışı üzerine yolu açmış işte insanda psikolojiye varmış bir bilim anlayışı da olabilir ama sadece bu bundan ibaret mi? Felsefe. Hani... Yani, çok... Hayır, işte romantik gelenekler de i̇şte Avrupa'da da çok yaygın romantik gelenekler var. İşte, dinle ilişkili olarak şeyler yapılan felsefe var hem müslüman, Yahudi felsefesi yapanlar da çok. Çünkü bizde işte İslam felsefesi Hala bugün e, Türkiye'de felsefe bölümlerinde veya şöyle felsefeyle ilgili bütün bölümlerde değil, hala ilgi olan olarak yüzde banki 68 yani İslam felsefesi lahyat, hasabu vesaire bunlarda çok çalışılıyor. Yani bu ikisinin bir arada da görmek lazım. Böyle bir şey de var gerilim de var yani. Yoksa ben, dediğiniz gibi belki militser faaliyet olarak kabul edilen şey evet. Şimdi şimdi o zaman yazım daha atalım. Evet, Newton sisteminin 99,9 isterseniz 9 işte sizin atanmanız için 98'li 98 şu üzere kurulduğunu kabul edebiliriz. Buna cevap değil. Bu, e, aydınlanma düşüncesinin de temelini oluşturan bir görüşü beraberine getiriyor. Rasyonellik. Çünkü, aydınlanma e, kampüsü deklarasyonu bildiğimiz gibi, düştüğü çukurdan kurtulmasıdır. Aklıyla kurtulmasıdır. Aklıyla evreni kavramasıdır. Şimdi, aklıyla kavramak, şuraya bizi sürüklüyor. Buraya sürüklendiği zaman, Yalnızca evreni anlamak değil, toplumun kurgusu da bunun üzerine kuruluyor. Bugün biz toplumu hangi devlet, rasyonel bir kurgu üzerine inşa etmekten vazgeçelim? Ekonomik deseniz öyle, e, e, sosyal harçeler deseniz öyle, iktisat deseniz öyle. Hepsi rasyonel olarak kavramaya göre istiyor. Ama insan işin tuhaf tarafı e, yalnız buraya değil. İkisine beraber, ikisine beraber ait. Rasyonel düşünüşün en uç toplumsal tezahürü maksizmidir. Çünkü her şeyi ekonomi ilişkiler içerisinde, yani rasyonel bir nasıl içerisinde anlamaya, anlatmaya, kavramaya çalışmıştır. Ama geldiği nokta çünkü insan ikisinin birlikteliğine ilişkin bir varlık. Belki bunu ne demek istediğimi şöyle bir örnekle söyleyebilirim. ...bir bebeği doktora götürdüğünüz zaman hasta olup olmadığını termometre ölçer. Ama hiçbir zaman bebeği bir kalorifer üzerine aynı sıcaklığa yatırırsanız... ...aynı hazzı, aynı mutluluğunu almayacaktır. Yani bir tanesi işte niçinin, bir tanesi nasılın cevabını verir. Yani insan ikisinin bir sentezidir. Ama aklımızı bir kenara atarak hiçbir şey yapamıyoruz. Duygularımızı bir kenara atarak hiçbir şey yapamıyoruz. Şimdi bu günümüz felsefesine buradan nasıl geleceğim... Eğer günümüz e, Fransız, Avrupa e, ekolündeki düşünürleri dikkatli hep bireyi temel alan, bireyi sorgulayan, bireyi anlamaya, onun özelliklerini e, ortaya koymaya çalışan bir felsefeyle karşılaşıyoruz. Bu anlayışında, çıkış noktasındaki felsefe benim gençliğimde çok modaydı. Ekstansiyelizm. Ekstansiyelizmin bir e, çıkış noktasında yatan... ...kişi kendini gerçekleştirdiği ölçüde varlık kazanır. Kişi kendini nasıl gerçekleştiriyor? Ekstensizm çıkış noktasındaki sorunların başında... ...bir e, mekanik dişlerin içerisinde bir parça olan insanın... ...artık bu e, durumdan kurtulmak istemesiyle. Çünkü insan sabah kalkıyor, robot gibi işe gidiyor, fabrikada şeye basıyor sabahtan akşama kadar 8 saat, 10 saat makinenin başında çalışıyor, bitiriyor, geliyor, yemeğini yiyor, yatıyor, uyuyor, sabahın bile kalkıyor. Bu mekanik bir şey. İnsan varlık kazanma özelliğine bu şekilde sahip olamıyor. İnsanın varlık kazanması, kendini e, gerçekleştirme, realize etmesiyle mümkün. Yani kısaca söylemek gerekirse, e, insan yalnızca bu açıdan herhangi bir bilimin konusu olsa bile bu insanı tasvir etmeye rasyonel olarak kavramamıza imkan verse bile bütün olarak kavramamıza olanak vermiyor. Ancak işin ilginç tarafı e, tabi hiç bir teori, hiçbir ideoloji çağın e, sorunlarından e, kendini soyutlayamıyor. Hiçbir ideoloji, hiçbir teori, e, insana ilişkin hiçbir teori çağın e, şeyinden kendisini soyutlayamıyor. Tabi Şimdi hareketin ilginç olan bir tarafı Newton size cisimlerin gökçesinden hareketini sunuyordu. Tamam. Ee, fakat hareket dediğimiz şey yalnızca nicel bir dille anlatılabilen bir şey midir? Çünkü mesela ben buraya gelirken işte ölümü kapattım. Bu bir hareket. Bu bir ahlak, bu bir örgü, bu bir gelenek. Yani hareketin ee, evrendeki konumu sınırlı gibi yalnızca gök cisimler hareketinden ibaret değil. Bunun sen sersteniz e, bahsettiğim için aklıma geldi. Miskisizme giden en önemli ön, örneği de Mevlana. Yani dönerek, değil mi? Hareket ederek, şamanlarda da aynı şey var. Hareket ederek, dansda da aynı şey var. Hareket ederek siz kendinizi gerçekleştiriyorsunuz. Yani hareketin kendisini Burayı incelemek yeterli değil. İnsan buraya dair olan bir Onun hareketini e, anlamak, davranışlarını anlamak için bunu bir kenara bırakamıyorsunuz. Bunu bir kenara bırakarak hiçbir şey yapamıyorsunuz. Çünkü size bu aklı veriyor. Ama bunu bir kenara bırakarak da insan anlayamıyorsunuz. Bununla ilgili belki e, süremi, yani kendi kendime söylemi bir ders süresi olarak düşünmüştüm. Evet, 40 dakika olmuş, 5 dakika zaman var? Şimdi e, belki en konuşmamın e, bence en ilginç tarafına kısaca e, gelmiş bulunuyorum. O da şu, Kant şöyle söylüyor. Diyor ki, benim hayranlığımı uyandıran iki hayran var. Bir gökyüzü, bir içimdeki ahlak dünyası diyor. Şimdi ben bunu şöyle yorumluyorum. Hanyan Hoca, lütfen eksiğimi yanlışı mı düzelsin? Kendisi evet. yani çok uğraştı çünkü. Ee, şunu söylemeye çalışıyorum. Burayı aklımla <gülüyor> kavlıyorum. Ahlakı bunu da aklıma Yani e, ahlak e, nedir <gülüyor> sorusunu teoloji içerisinde cevap verebilirsiniz ama aydınlanmanın verdiği bir ahlak var. Yani ahlak nedir? Niçin ahlaklı oluruz? Tanrı istediği için. Niçin ahlaklı oluruz? Toplumsal değerler için. Niçin ahlaklı oluruz? Biraz önce söyleyeyim. Niçin sorarsanız cevabı tek olmayabiliyor. Genellikle olmuyor. Ama soru nasıl ahlaklı olursak o zaman ahlak olayını aklımıza kavramak zorundayız. Ahlakı yalnızca niçinle kavrayamayız? Ahlak nedir sorusunu yalnızca niçinle cevap veremeyiz? Aklımıza da karmalık Bu neyi gösterir? Ee, niçin rüşvet almamalıyım? Niçin almamalıyım? Günah olduğu için. Peki günah. Tamam. Sonra bir şey yaptım. Sevabı kadar. Ama nasıl ahlaklı olurum derseniz, nasıl ahlaklı olmam gerekir derseniz, o zaman cevap akılsaldır. O zaman cevap kişiye göre, e, yoruma göre, ideolojik tercihlere göre değişmeyen Herkes için ortak bir ahlak kuralı ortaya çıkar. Aydınlanmanın da ahlak anlayışı, kantlı ahlak anlayışı, rasyonelci de burada. Şimdi günümüz insana gelelim. Ben niçin ahlaklı olmalıyım? Bu benim tercihime bırakılamaz bir oldu. Çünkü ben e, kendi psikolojimi bu niçin sorusunun içerisine katarsam her türlü tırnak içerisinde kötülüğü ve ahlaksızlığı yapıp bir gerekçim olabilirim. Ama nasıl ahlaklı olmam gerektiği sorusuna bir tek cevap değil, burada kaçamaz. İsterseniz bayanlar çoğunlukla onlarla ilgili bir şey söyleyeyim. Güzel olan nedir? Niçin güzel olmalıyım, nasıl güzel olmalıyım? Güzellik nedir? Tersi bir soru. Niçin güzel olmalıyım? Bunun cevabı kişiye göre değişebilir. Ama nasıl güzel olmalıyım? Bakın burada nasıl soruyorsunuz? Niçin güzel olmalıyım? O başka bir şey. Önemli olan nasıl güzel olmalıyım cevabı Burada da bakın estetik gibi bir alana da e, felsefi bir alana e, nasıl da gelerseniz çok farklı, çok birbirinden değişin. Ee, Bayanların üzerinden verdiği bir gözlekişe şey etmek istiyorum. Eğer niçin güzel olmam gerektiğini bilmiyorsan nasıl güzel olmam gerektiğini okusuna hiç gitmem. Bence hiç alakası yok. <gülüyor> Niye? Çünkü e, sorunun cevabı yok. Yani siz Kendinize göre niçin güzel olmalısınıza dair bir cevap verebilirsiniz. Ama... Tamam işte, eğer o cevabı vermiyorsam, öyle bir cevabım yoksa nasıl güzelenmem gerektiğinin peşine düşmem gibi geliyor. Bence düşer. Ne, ne de düşer? Şimdi e, bakın şimdi niçin güzel olmalıyı sorusu psikolojik olarak sizi şuur altına koy diyen e, veya bir şeye götürür. Ve ben niçin güzel olmalıyım? Bu sorusunun hiçbir şekilde nesnel, herkes için geçerli bir kuralını veremem. Yani dolayısıyla niçin güzel olmalıyım? Sorusunun cevabı yok. Yani siz cevap verirsiniz ama o sizin verdiğiniz cevap yaşınıza bağlı olarak, bulunduğunuz ortama bağlı olarak veyahut da o anki ruh halinize bağlı olarak değişebilir. Ama bunun cevabı pektir. <gülüyor> Şunu yapmalıyım, şunu yapmalıyım dersiniz. Yani hiçinin cevabını burada zaten veremiyorsunuz ki. Verdiğiniz farklı Ama yiyeceğim. siz de verersiniz. Yani bugün şunun için güzel olmalıyım. Bugün ruh haliniz öyledir. Bugün şuraya gidiyorum. Onun için güzel olmalıyım. Veya şöyle bir sabahtan akşama kadar şöyle olacağım. Onun için güzel olmalıyım. Yani hatta. Aynı yere farklı ruh haliyle niçinin cevabı farklı bir şekilde veriyor. Ama bu hep aynıdır. Nasıl olmalı? Nasıl Nasıl yaparız? Yani bunun cevabı iki tane değil. Üç tane Bir tane. Yani nasıl güzel olacağı da değişiyor. Çünkü <gülüyor> niçin olduğuna göre. Mesela e, eşiniz için mi güzel olacaksınız? Onun nasıldığını da mesela belirleniyor yani. Ama bir tane gelin. Bir tane. Bir tane ama yani, yani, ya Mona dergileriyle bir geçirip işin şey olacaksınız. Ama değişiyor Yani şimdi ben yani mesela o, e, e, tamam. yani. e, gravatlı ve gravatsız güzel olabilir Ama bir tanesini seçmek üstündeyim. Yani eğer bu gömlekte giymişse nasıl güzel olur içerisinde ceket giyemem. Yani onun bir tanesi. Evet. Yani ben dinlediğiniz için e, çok teşekkür ediyorum. Umarım seni sıkmadım. Zorlarınız varsa eminimiyetle. Evet. Çünkü evrenin içine bulunan mekanik bir şey yapınca artı o rasyonizmi Daha önce de o bir evren vardı. Onun üzerinden teros vardı. Şimdi o organizma insana indi geldi. Yani artık en azından canlılar. Onun üzerinden Batı'da, daha önce sonrasında, yapanlar oldu işte insan üzerinden bir Yani organizma olduğu sürece metatistik... Ee, organik yapı mı diyorsunuz? Organizman mı demek istiyorsunuz? Ya yani organik yapı. Organik yapı, tamam. Organik yapı, yani orada her zaman telos olacak mı? Yani telos ona mı bağlı tamamını? Onun dışında bir telos kuramaz mı? Şimdi tabii telos, evet. e, şöyle söyleyelim. Şimdi bir işleyen bir şey var, tamam mı? E, i̇şte nasıl işliyor, araba nasıl işliyor? Kontrağı çeviriyorsunuz, ateşleme oluyor. Şimdi peki ee, onun da mekanizması nasıl oluyor diye sorabilirsiniz. Yani her nasılın cevabını bir nasılla, onun cevabını bir nasılla öteleyebilirsiniz. Aynı şekilde niçinle de olabilir. Fakat niçin e, sistemin kendi içinden olabildiği gibi bunun, içer, bunun dışına çıkamıyorsunuz. Yani sistemin işleyişinin dışına burada çıkamıyorsunuz. Ama burada evren niçin var? Evren dışarıdan bir varlık kabul ederseniz var. Mesela. Demek değil ki açmışız sistemin dışına cevabını koyabiliyorsunuz veya sistemin içerisine koyabilirsiniz. Yani pantheist bir görüş deneyebilirsiniz mesela. Dolayısıyla burada sistemin içinde veya dışında olmak önemli değil ama burada önemli. Ama yanlış anlamamışsam bunu mu sormak istedim. size. Hemen ya düşünüyorum yani canlı olduğu sürece... Ne olduğu sürece? Canlı yani evet. o, organik anlamda onu kaçtık. Ee, eğer yani maddeye indirgeyemediğimiz bir şey olduğu sürece birbirlerine indirgelemez. O zaman temiz sorusu meşru olmayacak mıy adama yani teolojik bir soru? teorik yani mesajik bir Hiç. açılım her zaman meşru olmayacak. Her zaman meşru. Her zaman meşru. Kesinlikle yani ben e, biyoloji... E, dayanarak kendimi anlayabilirim. Ama benim bu ben niçin varım sorusunu sormama engel değil. Ama önemli olan niçin sorusu bu <gülüyor> sorusuna bir şeye çözümde yardımcı olmuyor. Yani size ufuk açabilir, yeni alternatifler oluşturabilir ama bu mekanizmayı bunun anlayamıyorsunuz. Fakat şimdi bir tarafı bu mekanizmayı bunun anlayabilirsiniz. Çünkü niçin böyle? O mekanizmayı Nasıl işlediğine bakarak anlayamaya çalışabilirsiniz. Eee bize Aydın Spor Spor'dan da teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ederim. Benim evet, bir diğer sorum var ama sizin eş arkadaşları koştuğunuz zaman bir 20. sonra genel olarak tüm dünyada söz olarak Türkiye'de üretilen felsefe batıda üretilen batıda içilen felsefenin ithal olmasıdır. Yani onun üzerine geliştirilen felsefe. Ve şimdi söylediğin şey sürece de hayat da ikisi olmaz. Sorumluluk, tüm çetibetlenmelerse de ne kadar hayatlar hissediyor, ne kadar tümüyle bununa bağlı. Şimdi sorunuz yani çok güzel, ee, benim çok e, kafa paslattığım değil, çok merak ettiğim, çünkü ben bu toplumun bir insanıyım, bu kültürün bir insanıyım. Ben de bunun çok kestirme cevabı e, şöyle e, birkaç cümleyle: Karanlık Orta Çağ, e, e, işte Rönesans. Hümanizmin aydınlanmış ve aydınlanma dönemi ortaya çıkmıştır denir. Bunun İslam dünyasında karşılığı olmadığı söylenir. Ben bu görüşlerim çünkü İslam dünyasında karanlık çağ yaşanmaktır. Dolayısıyla orta çağdaki orta çağ Hristiyan dünyası gibi karanlık bir çağ olmayınca da e, bu olmaz. Olmasına gerek yok. Fakat İslam dünyasında olmayan çok önemli bir şey var. O da e, bütün Batı felsefesi yeni çağdan itibaren bu e, Copernik, Galileo ve Newton bilimsel sistemiyle teolojinin uzlaştırılmasına dayanır. İslam dünyasında bu yok. Yani en son İslam filozofu işte İbn Rushd'tur, paralelde İbn Sina'dır. Yani bu nasıl sorusuyla İslam dünyası uğraşmamıştır. Bunu uğraşmamasının sebebi belki çünkü İslam teolojisi Hristiyan teolojisinin çok etkisinde kalmış. Onların bakışını bence çok kullanmış. O da şundan kaynaklanıyor. Hristiyan teorisinde kendilerine özgü bir sorun var. Teslis. İlk günah var. Şimdi Hristiyan yani orta çağ, yeni çağ aydınlanma dönemine baktığım zaman bu e, sorunlar e, şu nasıl sorusunu soran Newton'la beraber hepsi beraber içe çişediliyor. İslam dünyasında bu yok. Rızet'i yani rızet söylemek gerekirse İslam dünyasında bugün felsefe bence yok. Neden yok? Çünkü Newton sistemiyle boğuşan, İslam e, teolojisinin sorunlarıyla buraya cevap arayan bir çalışma yok. Benim şartı kanalım. Böyle başlarken, salsefe e, ne sorusu başlar dedik. Ondan önce de e, aslında bu soruyu da sorunluğa neden ona merak ettirilir. Biz merak ettiğimiz zaman bir şey niye böyle diye olduğumuz bir şey için zaten merak duyarız. Yani Vasil aslında niye sorusuyla başlıyormuş gibi ne sorusundan çok. Niye derken ne? Nasıl? nasıl? Yani niye? Niçin? Ama şimdi şöyle yani e, siz kendinizi tabii hiçbir zaman o şartlarda yaşayamayız ama e, konuşmanın yani bilginin, iletişimin başladığı bir dönemdesiniz. Ee, gök gürlüyor, sel basıyor, yangın çıkıyor, değil mi? Ee, ölüyorsun, ölüyor insanlar, ölüyor. Şimdi orada nasıl olacak? Külülüğe bir manası yok ya nasıl? Siz bir şey koyacaksınız, işte bunu mitoloji olarak koyacaksınız. Ne yapacaksınız? Zeus diyeceksiniz. Zeus bunu böyle yaptı. O zaman ne yapacaksınız? Zeus'a bir şey soracaksınız mesela. Yani gök gürültüsünün veya fırtınanın veya depremin ...nasıl olduğunu ne bilebilirsiniz... ...ne sorabilirsiniz. Nasıl Hocam şu yok mu? Niçinle... ...zaten başlar başlardım yani... Nasıl, nasıl, ben ne onu söyledim? Niçin dedim? O bitolojide o, o nasıl oldu anlatılıyor. Bir dakika. Bir dakika. Yani evet. Ne sorusuyla başlar gibi anladım ben yanlış mı? Hayır. Bu konuşmaza başlar. Yani. Şimdi ne sorusu tabii... ...felsedi bir soru ve bir merak içiliyor. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bir pat, patlama duydunuz... ...ne oldu diyorsunuz? Hı -hı. Diyorsunuz ki bu e, galiba bir silah atıldı ya trafik kazası oldu. Artık ses sizi ne olduğuna götürdü. Baktınız niçin oldu ve nasıl oldu sorunu. O sesi duyarken atılırsa ben bu sesi niye duydum sorusunu sormuş oluyoruz. Yani. Yok yok onu soymuyoruz. Yani Bir şey duydum artık. Yani bir patlama duydum. Ne oldu diye merak ediyorum. Yani niye bu ses geldi bana diyoruz aslında. Şimdi mi? Hayır, yani o saçı duyduğumuzda. <gülüyor> niye geldi diye sormayın, diye soralım <gülüyor> ya? Yani niye geldi geldiyse geldi yani. Ben buradayım, o orada geldi. Biz, bu omlu bir ses. Niye geldi? Yani sesin kaynağı ne anlamında? Niye i̇şte, işte, ne i̇şte merak ediyoruz, ne oldu? <gülüyor> yine yine bir niye, niye sorusu olmuş oluyor ve niye sorusu olmuş oluyor gerçi. Ama, i̇şte ama yani, bu oluyor. Hayır edemiyoruz yani, onu da istiyoruz istiyor. Ama baştan söyleyeyim bunlar arasında bıçakla keser gibi ayrım her zaman olmuyor. <gülüyor> ama önemli olan... Bununla başlarsanız yapacağınız işlem belli. Bununla başlarsanız yapacağınız işlem belli. Niçin sorusunu yani detenmis de dünyada detenmis olmayan bir şekilde sorular ne değişir? Şimdi niçin sor? Nasıl detenmisin burada daha çok? Yani burada da var evet. ama o o soru detenmis bir dünyada sorular sorursan. Soru. Şimdi nasıl olduğunun cevabı detenmis Cevap. Ama bu determinizm e, im determinizmi içerebilir. Yani olasılığı da içerebilir. Yani biz genelde e, nasıl, e, niçin sorduğumuzda, aklımızda nasıl sorusu da e, düşünerek soruyoruz. Ama her zaman değil işte. Soruya bağlı. Yani, genelde yani. Hele hele bu dünyada demende nasıl sorusuyla soruyoruz, niçin niçin sorfabilesin. İşte Ama bugün bugün öyle evet bugün yani nasıl yani soruyoruz. soruyoruz? Hep nasıl? Yani nasıl? Çünkü bilimin yapısı, insan bilimleri, toplum bilimleri, doğa bilimleri, canlılarla ilgili bilimler hep bu yapı üzerine, Newtonyen yapı üzerine kurulmuş. Onun örneği üzerinden mesela bu bağlamda diyorum niçin soruyorsun, Bu mekanik dünyada yani mekanik olmayan bir şekilde sorarsa ne değişir? Niçin Vallahi soruyorum. <gülüyor> ben de soruyorum yani. Ben de şunu, ne sorayım? Çok soruyorum. Gerçekten bu yeniden bir eee Alex Potekstam miyim? Ama şimdi bakın, e, Laplace, eee Monsieur Dumont, dahase bilim zaten bir kitabını eskiye biliyoruz. Dünyanın sistemi şimdi bir kitap yazıyor. Yazdığı kitabı e, Napoleon veriyor. Raporu okuduktan sonra toplantıda e, diyor ki Latasa, ben hiç e, Tanrı'dan bahsetmemişsiniz diyor. Verdiği cevap çok ilginç, böyle bir hipoteze gerek duymadım diyor. Çünkü burada ona hiç gerek yok. Yeni Çağ felsefesinin, Yeni Çağ düşüncesinin bütün filozofların bütün çabası bu ikisini bağlaştırmak. Asla bakarsanız Orta Çağ'da kilisenin e, Aristoteles sistemini bu kadar savunmasının arkasında da bu var. Çünkü bunun içerisinde Tanrı'ya yer yok. Ama işin ilginç tarafı bu sistemin e, yapıcıları, kurucuları, aynı zamanda din adamları. E, Berkeley din adamı. E, şey, Spinoza din adamı. Yani temel yaptıkları şey, biraz daha sizin sorunuzdan anlamaz, çalıştım. Bunu anlamak, bunu uygulamak bunu tatbik etmek, bununla iş yapmak durumdayız. Ama filozof olarak bunu da işin içine katmak mecburiyetini yapıyoruz. Kültür. Yani bize niye felsefe bizde yok? Çünkü bu yok. Burada kalırsanız aklı devre dışında bırakan bir felsefe yapamazsınız. Günümüz böyle zaten. Bunu tek başına yani bilim adamlarının yaptıkları teologlar tarafından şununla ilişkilendirilerek anlaşılmaya çalışılıyor. Bütün hacmini almak de zaten bu. Evet, bu. İki sorun dışında başka bir şey de sorabilir acaba? Varsa söyle. İslam'ın silsizliği yani. ya da bir Ama işte gene şu soru kelimesini kullanacaksın. Yok, kullanmadan Sormasın ki yani o zaman. Yani Belki dille ifade edemezsin ama yine de sorar. Şimdi dili ifade edemediğin bir şeyin ne sorduğunu ben nasıl anlayacağım? Değil? Yani ikimiz iki, aynı şeyi yaşadık. Ama o zaman soru yok ki orada. her şeyi yaşayabiliriz. Onda da bir şey sorabiliriz. <gülüyor> Onun tamam biz ikimiz istik ne yaşadık. Ama iki, iki, iki, iki kat yaşadık. Sonra diyoruz ki bu, bu deneyi biz niye beraber yaşadık? Yani, için beraber, nasıl beraber yaşatıyoruz? Deneyimin kendisi, deneyi deneyelim eksperiyozm kendisi. Mistik bir olgu ise, o mistik olgunun e, sorgulaması burada yok. Ama her o mistik deneyimi sonra kendi kendine sorabilir: Nasıl oldu ben <gülüyor> Başkası niye yaşamıyor? Herkes isteyen yaşayabilir mi? Değil mi? Yani, o zaman, yani o yaşantı, yaşantının kendisinde bu yok. Evet. teşekkür, hoşgör, hoşgör. O zaman tekrar teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür ederim. Sağlık. Ben de şöyle bir soru sorayım Lütfen. bulmuşken. Ee, Özellikle uygulamalı etikte çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Yani günümüz felsefesi evet. de yani çevre sorunlarından, ayrımcılık sorunlarına, <gülüyor> bioetikte ilgili sorunlara. Evet. Bu çerçevede mesela bir örnek üzerinden bunu size alınabilir diye bir düşündüm de. Mesela ötenezi olayını alalım. ölüme yardım olayını alalım. Mesela nedir diye sorabiliriz. İşte birisinin, çok hasta acı çeken birisinin, yani hayatının işte kendi isteğiyle ya da bazen hani bir resim kararıyla sonlandırılmasıdır. Evet. O için Nasıl yapılır mesela bir tür zehir verilebilir mesela hastaya. Ne için yapılır? İşte dediğimiz acı, acısını dinlemek üzere yapılabilir. Başka birilerinin evet. bir hasta konmak istiyordur. Yani Veya bir toplumsal bir işte. Ama mesela bu çerçevede bizim için asıl önemli olan ve tartışmamız gereken... Doğru mudur, niye yapılmalıdır, niye yapılmalıdır tartışması var ya, evet. o çok net bir şekilde hangi bağlamda ortaya çıkar çok belli olmuyor. Bunun bir ihtimalle temel bir tane işte bu düzeydeki tarzım olgularla ilgili. Oysa bu sorular hep hani olmalı, melimanlarla ve değerlerle ilgili. Bu çerçevede bu tip sorular nasıl ele alınabilir? Uygulamalıkla ilgili tartışmalar, Evet. Ilgili sorular. Evet. Şimdi biz bir soruyu, e, yani önce şunu belirtmem lazım. Bir şey soruyoruz. Ona cevap arıyoruz. O verdiğimiz cevabı tekrar sorguluyoruz. Ve tekrar cevap veriyoruz ve tekrar sorguluyoruz. Şimdi bu aşamalar içerisinde ilk aşamada örneğin ahlaki gerekçeler sorunu oynayabiliriz. Sonra parasal gerekçeler. Tekrar bize geri bildirimle ilk sorumuzu ahlaki <gülüyor> sorumuzu tekrar gözden geçirmemizi zorlayabilir Dolayısıyla soru ve cevap Daima bir amacın, e, tabi amacın kendisi ortalıkta yok. Yani biz olaya amaç yüklüyoruz. Sorun oradan kaynaklanıyor. Yani uygulamalı etikte niçin ötenazi yapılmalıdır yani bir şey yapılmamalıdır? Şimdi biz oraya bir şey yüklüyoruz. Oradan da kaçamıyoruz ve bunun bir nasıl yok. Nasıl yok. Evet. evet yani yani var mısınız, bu, asıl tartışma niçin düzlemindeki? Tabi tabi. Ondan sakınamıyoruz ya. Yani. Evet. Ve asıl hayatımızı en çok şey ilgilendiren belki de temel konular hep bunun için tartışmalarla ilgili. Yani mevcut bu söylediğiniz mekanist-eternist dünyadaki nasıllarla ilgili cevaplar bize hiç yardımcı olmuyor hocam. Kesinlikle. Evet, Ama e, şimdi biz e, ahlaki bir konuda bunu bir kenara bırakarak hareket edebiliriz. Ama eğer olayı, anla, yani biz diyelim ki e, ötenazi konusunda e, uzlaşımsal olarak bir hüküm var. Yani bizim ülkemizde uzlaşımsal olarak evet. ötenazi olmadığına göre miçinin cevabı var? Niçin yapılmamalı? Falanca ülkede ötenazi uygulandığına göre. Okul gibi siyasi bir cevap var. Tamam. Bir i̇şte mi? biz bunu anlamak için bunu soruyoruz. Yani oradan niçin var, buradan niçin yoku anlamak için Asıl felsefi soruyu hiç ele almıyor ama <gülüyor> hiç yüzleşiyor. Yani. Evet, evet. Çok e, Ayhan Hocamın sorusıyla bağlantılı bir şey isteyecektim. E, ben zihin felsefesi ile ilgileniyorum, e, onun üzerine çalışıyorum. E, özellikle 20. yüzyıldaki e, zihin felsefesi literatüründe bilinmeyen açık felsefetindir bu. Ne tip sorusu? Yani zihin nedir sorusu? Artık buharlaşmış ve insanlar ee, nasıl olur da herhangi bir e, varlık ta e, süreçler e, oluşursun e, ve onun işte nöral altyapısı, kognitif altyapısı vesaire. hatta bununla ilgili e, Charles galiba kurduğu bir vakıf var. E, Science of consciousness. Bilinç silimli. Artık bu felsefe yapmanın yani özellikle zihin felsefecilerin yaptığı şey e, nasıllıkla ilgili bir soruya dönüştü. Bence felsefe burada yanlış bir yere gidiyor. Yani bilimsellik ve felsefe arasındaki sorduğumuz soruların felsefe yapış tarzımızı artık sanki bilimsellik belirleyecek ve onun ışığında felsefe yapacağız ve felsefeceye düşen görev bilimi takip edip düşünce etkin sadece bu sınırlar içerisinde bırakmak ve çok az. Şey söylemek gibi bir şey anlaşılıyor. Veya bu yol takip edildiğinde sanki zihinli bir sorusuna biz cevap verecekmişiz gibi bir algı var. 20. yüzyıl e, zihin felçesi özellikle. Ben bu yolun iyi bir yol olduğunu düşünmüyorum. Nedir sorusuna farklı farklı kurallar geliştirebiliriz. Felsefede tam bu anlamda işe yarar veya bu anlamda değerlidir. Çok gayri bilimsel bir kuram oluşturabilirsiniz. Bu oluşturduğunuz kuramın felsefi değerinden bir şey bence kaybetmeyecektir. Yani tam olarak sürekli... Ben anladım ama sizden şu noktada ayrılıyorum. Felsefe sorusunun ne sorusu olduğu konusunda tereddüt etmiyoruz. Yani burada bir kuşkumuz yok merak ediyoruz bir şey. Yani evren diyor diye merak ediyoruz. Şimdi bu e, ikisi arasında bir paslaşma dönemsel olarak değişiyor. Eğer biz yalnızca niçin sorusunu sorarak aristoteles gibi cevap vermeye ıssar etseydik teolojinin içerisinde batardık ve evreni anlayamadık. Bilim yapamadık, teknoloji yapamadık. Şimdi zihin konusuna gelelim. Niçinle zihni anlamaya çalışırsanız nasıl işlediği konusunda bir şey söyleyemezseniz Aristoteles'in şeyi gibi, teorisi gibi bilimsel ve felsefe teorisi gibi bir yerde tıkanıp kalırsınız. Yani ben e, zihin felsefesinde buranın tek başına yeterli olabileceğini düşünmüyorum. Burası yeterli mi? Olay kuşkusuz hayır. Yani bunun tipik örneği işte e, Newton sisteminin Aristoteles sisteminden şu sorular açısından farkı. Bilim felsefesi de öyle. Yani na na na na ben mesleğim, mantık yani ders vererek hayatım kazanıyorum ama şunu görüp gördüm bugüne kadar ki, bu yaşıma kadar ki deneyimde insan davranışlarını yönlendiren 3 tane etkiyem var. Bir tanesi istekler, bir tanesi tutku, bir tanesi mantık. Yani bu şuna bence bir gemi düşünün, geminin A noktasından B noktasına hareket edebilmesi için bir motorun olması lazım diğer yerkenli olacak ama onun oraya gitmesini isteyen bir tutkunun isteğin olması lazım yani hırs gemini yerkeni gibiyse, birisi motorun sahibi diye ki ben bineyim de şu adalara bir gideyim diyecek tutku olacak ha, bütün bunların yapılabilmesi için dümene ihtiyaç var mantık da bu şimdi siz bunu mantıkla eşleştirirseniz davranışınız da bu bunun arkasından gidiyor ama bunu olmadan da yapamıyorsunuz ki yani eğer bir misal anlatmak gerekirse. Zihin tarihsebesinde de duruyor aynı şekilde. Yani genel olarak sanki e, çağdaş karakteri böyle bir sorun varmış. Ne gibi. Var, tabii, var tabii. Şimdi gelin ilerledikçe e, akıl, zihinde diyelim akıl biyolojik olarak anlaşılıyor. Hastalıklar anlaşılıyor ama bu e, aklı yani biyolojik organ olarak aklı bilimsel olarak ne kadar anlarsanız anlayın Oradan buraya geçişi yapamazsınız, yapamıyorsunuz. Çünkü insan aynı zamanda metafizik bir varlık. Hatta daha çok metafizik bir varlık. Yani biz insan olarak metafizik bir dünyada yaşıyoruz. Hiçbir şey yoktur ki ona metafizik bir unsur akzetmemiş olalım. Yani bu benim için güzeldir. Bu metafizik unsur. Bu benim için değerlidir. Metafizik bir unsur. Benim için pratik bir özelliği vardır. Hiç pratik özelliği yoktur ama sevdiğim için diyorum. Metafizik bir unsur. Siz hiçbir fizik işte gösteremezsiniz ki ona bir metafizik unsur atfetmemiş olalım. Biz metafizik dünyada yaşıyoruz. Ama metafizik dünyada yaşadığımız kendi oluşturduğumuz metafizik anlamak için şurayı yok farz edemeyiz. İşin rahmeti orada. Bunu yok farz ederseniz bu hiçbir işe vermiyor. Yok farz etme yani değil de sanki iki ayrı kulvarda gitmesi gereken birbirlerine tabii ki faydalanacaktır ama ee, sanki bu felsefenin e, alanını yanlış özellikle çağdaş felsefeni... Bu hep olur değil mi? Yani bazıları cevabı burada ara. işte İşte burada arıyor. Onun için e, evren e, burada. Nasıl cevap verdiğim ölçüde evren onları Onun için bir şey istemiyor. Ama herkesin öyle olması gerekmiyor tabii. Yani felsefeyi buraya indirgemek isteyenler olabilir. Evrende, zihinde, toplumda. Buraya bir ögemek isteyenler yani olabilir. Burayı salt buraya alırsanız o zaman teoloji olur. İlayat olur. Hem de bunun, yani niçin neye ve iyisini kalır. İçide de geçemez. Bence. Yani ben de yine Halim hocanın sorduğu soruya daha hareketlediği şey. Yani i̇şte işte ökolojideki işte yaşadığımız sorunlar yani ayrıca dedik ki işte neydi? Ee, insanlar bunun doğruluğu ve yanlışlığı üzerine yani işte anlaşamıyorlar. Bir insan diyor ki bunu yapmamalıyız çünkü işte insanları kutsaldır. İşte kesinlikle bunun üzerine tasarruf hakkına sahip değiliz vesaire. İşte bu tarz tartışmaların e, köşemine mesela baktığınızda işte ne görüyorsunuz? E, niçinle işte bir teolojik bir sistem e, dünya anlayışına sahip? Işte klasik ee, işte Avrupa için işte orta çağ atılabiliriz. Biz de hala devam ederiz. İşte İslam işte dinleri görüyoruz. veya daha farklı işte düşünceleri görüyoruz. Bu, e, fakat bir anlamda işte nasıl bu ikisinin bir aradalığı var. E, sizce e, bu ikisinin bir arada aradalığında yani bu insanlar nasıl sorusunu sormuyorlar mı? Çünkü yani mesela Avrupa deneyimine baktığımızda olabildiğince ya e, nihilizme yani dediğimiz gibi sadece nasıl ilgilenmeye başlıyor insanlar. Ama bizde hala bir o çok güçlü bir şekilde yani Amerika'da da böyle. yani Orada da işte bir Hristiyanlık daha muhafazakar bir anlayış var. Orada da baktınız. Teksas bir şey hemen daha böyle. Şahsız İsa böyle. Yani oraya gidiyor. Yani bu e, sorunların hala niçin üzerine gelen soruların devam etmesinin kökeninde ee, siz nasılın sorulmadığını sorulmadığını mı yoksa e, basılı e, insan basılı insan bence bu işin çok e, ideal olmasa bile e, evet. çok üst seviyede birleştirmiş bir insan evet. bence yani bizim insanımız da buraya pek fazla itibar etmiyor itibar etmiyor <gülüyor> yani basit bir şey <gülüyor> <gülüyor> yurt dışındayken sigara içiyordum dışarı çıktım Işte İstanbul'dan geldiğimiz için havaya baktım, Yanımda da birisi vardı yine yani sigara içen. Dediğim e, galiba yarın hava karlayacak. Nereden biliyorsun diye. Şimdi bana birisi sorsa nereden biliyorsun diye mi kast mı yapıyorum? hakikaten falan derim yani. Benden rastgele cevap istemiyor. Bu bir refleks. Ha bu çok şey açıklar mı? E basit bir örnek. Genellenebilir mi? Basit bir örnek yani. Bence aydınlanma dediğimiz şey de e, bu ikisinin birleştirilmesi. Çünkü e, şeyden itibaren, Newton'a itibaren bütün düşünürler, teologlar, felsefeciler, bilim adamları, bütün güçleriyle bence, ben öyle okuyorum tarihi, bu ikisinin cevabını birlikte vermeye çalışmışlar. Bunu atmamışlar. Aklı atmamışlar. Aklın ürünü, aklın yapabileceklerini atmamışlar. Bunu bununla bağdaştırmaya barıştırmaya çalışmışlar. Benim görüşüm bu. Evet, elbette. Herkes fazla tuttuk Evet, tekrar ben size teşekkür ediyorum.